Birçok sıkıntılar görüyorsun değil mi? Sıkıntılar, sıkıntılar neden giriyor? Biliyor musun insana? Sıkıntılar, yaptığı günahların tesiri vurur insana. Haberin olmaz senin. Hatta halkın musibetleri gördüğün vakitte sen ayna gibi olursun, onların musibetlerin aksi sana vurur. İnsanoğlu birbirine bağlı çünkü. Vahdette çünkü. Ayrı değil birbirinde. Zahirde öyle. Bir üzümün salgının tameri gibi. Bir mümin kardeşine dua etme. Hayır dua et. İslahı için Allah'a. Ne kadar kötü olursa olsun. Kahre dua etme. İslahı için dua et. Çünkü ondan çekmiş olduğun musibet senin yapmış olduğun bir kötülüğün tezahürüdür. Sana aksidir o. Allah burada bir karıncayı kurtarsın orada evladını bahşeder. Burada bir felalık yaparsın başka yerden tarihinde sana karşı bir sıkıntı müptela olur.